Kardeşlerim, Yahudilerin şeytanın oyuncağı olduğunun bir örneği de, Yahudiler Davut Aleyhisselam'ın neslinden bir adamın gelmesini bekliyorlar. Güya bu adam geldiği zaman diğer bütün ümmet ve milletlerin kahrolması için dua etmek üzere, dudağını kıpırdadır kıpırdatmaz, bütün ümmetler derhal helak olacakmış. İşte onların bir inancı ve beklentisi de budur ve bu beklenilen kurtarıcı güya onların Mesih'i oluyormuş. Hakikatte ise onların beklediği kişi ne bir Mesih ne de bir Mehdi'dir. Tam tersine onlar Mesih'i değil Deccal'ı beklemektedirler. Çünkü geleceği sahih haberlerle bildirilmiş bulunan Deccal çıktığı zaman kendisine uyacak olan kimselerin büyük çoğunluğu Yahudiler'dir. Yoksa gerçek ve doğru bulunan Yolun Mesihi olan Hazreti İsa, onları kendisine ümmet edinecek değil, bir tekini bırakmamak üzere katledecektir. Çünkü Mesih İsa bir hidayet Mesihidir. Hidayetin karşısında en büyük engel olarak ise onları bulacaktır. Bu sebepten onları kahredecektir ve hepsini katledecektir. Aslında her üç ümmette yani Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler de bir zatın geleceğini beklemektedirler. Çünkü bu ümmetlerin her üçü de böyle birinin geleceği hakkında haber almış durumdadırlar. Müslümanlar Hz. İsa'nın semadan inmesini, inip de salibi kırmasını, domuzun öldürülmesini ve Yahudilerden düşmanlarını öldürmesini ve Hristiyanlardan kendisine takılanları taraf etmesini beklerler. Aynı zamanda ve vesselamın neslinden olan yeryüzündeki bütün zulümleri kaldırıp yerini adaletle dolduracak olan Mehdi'yi beklerler. Evet. Kardeşlerim, Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline geldiklerinin bir örneği de şudur. Yahudiler her senenin ilk ayının ilk on gününde namazlarında ve niyazlarında şöyle derler. Ey Tanrı diğer ümmetler bizim hakkımızdan için hala hani onların Tanrılarını nerede diyorlar? Daha ne zamana kadar böyle diyecekler? Uyan artık uyan. Ya Rab daha ne kadar uyuyacaksın? Daldığın derin uykudan artık uyan. Ey bizim ilahımız ve bizim atalarımızın ilahı. Artık yeryüzünün tamamına marik ol. Ol ki her canlı Allah, İsrail oğullarının ilahı artık malik oldu. Artık onun memleketi her tarafa yayıldı desinler. Elbette mülkün tamamı Allah'ın olacaktır. Ve işte o günde Allah tek olacaktır. Evet kardeşlerim, işte onlar böyle dua ederler. Böyle dua etmek için özel namazlar kılarlar. Aslında küfür ve şirk olan bu sözlerle Allah'a yalvarırlar, yalvardıklarını zannederler. Tabii onlar bunu içinde bulundukları çok sıkıntılı duruma sabredemedikleri için bir gün evvel kurtuluşa kavuşmak için yapıyorlar. Fakat böyle söylemekle Allah'ı kendi uluhiyetine yakışmayacak şekilde vasıflandırıp küfre düşüyorlar. Bu o kadar çirkin bir şey ki onlardan başkasının böyle bir şeye cület edeceğini tahmin etmiyoruz hiç böyle çirkinlikte hatta aşırı sözlerle Allah'a hitap edilir mi edilirse küfür ve dinsizlik olmaz mı kardeşler? fakat onların buna aldırış ettikleri yok onlar sanki yüce Allah'a izzeti nefsini şeref ve şahsını kurtarmasını hatırlatıyorlar Güya yüce Allah'ın durumdan haberi yok da onlar ona haber veriyorlar. Ya Rab kendin ve senin dostların olan bizler ne hale geldik. Artık bir bak ve anla. Kendi şerefini de bizim şerefimizi de artık kurtar. kafret içinde uyuduğun artık yeter diyorlar. Çünkü dua ve münacatlarının anlamı budur. Hem onlar bu sözleri öylesine iştenlikle öylesine büyük bir aşk ve heyecanla söylerler ki kardeşlerim onlardan birisinin bunu söylerken cildinin ürperdiğini büyük bir veç ve cezbiye kapıldığını görürsün ve onların bu duaları Allah indinde dahi büyük bir duadır mutlaka Allah üzerinde dahi müessir bir duadır bu dua Allah'ı uyandıracak harekete geçirecek şan ve şerefini kurtarmaya yöneltecek derecede çok azem bir duadır. Allah Yahudilerin şehrinden bütün bu ümmeti korusun. Evet. Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline geldiklerinin bir örneği de şudur kardeşlerim. Yahudiler aynı zamanda Yüce Allah'a pişmanlık da isnad ederler. Aleykümselam ve rahmatullah. Sabahın hayırlısı. Bizzat onların şimdi ellerinde bulunan Tevrat'ta Yüce Allah yeryüzünde beşeri yarattığına pişman oldu. Bu kendisine çok ağır geldi. Bu husustaki kararı geri aldı diye yazılıdır. Allah onlara kahretsin. Onlar bunu tabi Nuh kavminin kıssasıyla ilgili olarak oraya sonradan sokuşturmuşlardır yoksa Yüce Allah'ın kitabında ve kendisi hakkında böyle bir ayet olamaz kardeşlerim bu gadaba uğramış fırkayı dalle şöyle iddia ederler yine Yüce Allah Nuh kavminin şer ve fesadını gördüğü onların şer ve fesadı son derece büyük olduğu zaman ben demek küfürde şer ve fesatta bu kadar ileri giden bir beşer mi yarattım diyerek pişman oldu haşa evet onlar böyle derler hatta işlerinden pek çoğu der ki o zaman yüce Allah tufan verip Nuh kavmini batırdı buna da pişman olup ağladı o kadar çok ağladı ki gözleri ağrımaya başladı melekler gelip kendisine geçmiş olsun da bulundular pişmanlığının şiddetinden parnaklarını ısırdı. O kadar ısırdı ki parnak kuşlarından kan aktı. Yine onlar iddia ederler ki Allah İsrailoğullarının başına Şağol'u getirdiğine pişman oldu ve bunu Şenvil'e bildirdi. Yine onların bu korkunç iddialarından biri de kardeşlerim Nuh Aleyhisselam gemiden çıktığı zaman Allah için büyük bir mezbaha yaptırmış. Orada Allah'a çok sayıda kurbanlar sunmuş ve yüce Allah kurbanların kızartılan etlerinin kokusunu almış. Bundan hoşlanıp demiş ki artık insanlar sebebiyle onların günahları sebebiyle yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü beşerin tabiatı günahsızlığa müsait değildir. Bir daha bütün hayvanları toptan yok etmeyeceğim. Evet kardeşlerim edepsizce Allah hakkında konuştuğu sözlerden bu dilerim. Kardeşlerim, onlar hiç çekinmeden bu gibi hezeyanları ve küfriyatı Ali ve selam efendimize ve onun ashabına da alenen söylemişlerdir. İşlerinden biri Ali selamete geldiğinde dedi ki: "Yüce Allah gökleri ve yeryüzünü 6 günde yarattı." sonra yorulduğu için bir güzel istirahat eyledi onun yüce Allah hakkındaki bu hezeyanı ve selam'a çok dokundu çok ağır geldi ve bunun üzerine onları red ve yalanlamak üzere Rabbimiz subhanahu ve teala şu ayetini inzal buyurdu and biz gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakilerini altı günde yarattık bize hiçbir yorgunluk dokunmadı kaf 38 kitabımızın böylece onları reddettiğini gördükten sonra ve vesselam'a nasıl hitap ettiğine de dikkat edin bakın ona hitapla imdi sen onların dediklerine sabret ve Rabbini övgüyle an güneş doğmadan önce batmadan önce ve gecenin bir kısmında ve secdelerinin arkasından onu tesbih eyle. Kaf 40 ve 41 Allah'ım sana hamdü senalar olsun. Resulullah'ın bu düşmanları Rabbimiz Sübhanohu ve Teala hakkında onun şanına yakışmayacak şeyler söyledikleri onun hakkında onun münezzeh bulunduğu şeylere inandıkları için Rabbimiz subhanahu ve teala kendisine sen onların dediklerine sabret buyurarak onun sabırlı olmasını emrediyor ve Allah'ı daima en güzel övgülerle anarak bu hususta bütün insanlara en güzel bir örnek olmasını tavsiye buyuruyor. Onların Rabbimiz subhanahu ve teala'ya olan yalan ve isnatlarından biri de kardeşlerim Allah'ın fakir ve muhtaç olduğunu söylemeye cüret etmeleridir. Allah onları kahretsin. Nitekim Finhas adındaki Yahudi, Ebubekir'in Bekir'in yanına geldiği zaman Ey Ebubekir Bekir! Aslında Allah fakir, biz ise zenginiz. Allah fakir olduğu için mallarımızdan ödünç vermemizi istemektedir dedi. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da bakın bu hususta şu ayet-i kerimeyi indirdi Allah Allah fakirdir biz zenginiz diyenlerin sözünü işitti biz onların bu dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve haydi yangın azabını tadınız diyeceğiz alimdan 181 yine kardeşlerim bu alçak topluluk haddi bilmez topluluk Allah'a iftiralarına hep devam etmişler ve Allah'ın eli bağlıdır demişlerdir ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır Allah cimridir dediler onların kendi elleri bağlandı ve söylediklerinden ötürü lanetlendiler hayır Allah'ın iki eli de açıktır Allah cömerttir dilediğini verir. Alimran 181. 381 Evet kardeşlerim, şüphesiz onlar Allah'ın eli bağlıdır derken Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın haşa cimri olduğunu söylemek istiyorlardı. Nitekim yılın evvelinde mutlaka kıldıkları o özel namazdaki dualarında Allah'ın en seçkin kulları ve ümmet olan Yahudiler kendi devlet ve izzetlerine tekrar kavuşmadıkça bütün mülkün Allah'ın oluşu hakikatının zahir olamayacağını çünkü Allah'ın hükümlandığı demek Yahudinin hükümranlığı demek olduğunu kastediyorlardı. Çünkü onlara göre devlet ve izzet ancak Yahudinin devlet ve izzetidir. Allah'ın izzeti ve şanı da bu demektir. Eğer Yahudi devlet ve izzetine sahip değilse Allah'ın izzet ve şanı da sönmüş demektir. Artık Allah uykuda demektir. Bunun için Yüce Allah'a artık uykundan uyan diye hitap ederler. Tabi aslında hangi sebep ve manada olursa olsun Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya böyle hitap etmek kitapların en çirkinidir. Allah'ın eli bağlıdır demek, Allah fakirdir, biz zenginiz demek de Yüce Allah'a hakarettir. Fakat onlar Allah'a da Allah'ın Resulüne de hakaret etmekten asla çekinmezler. Allah bunlar gibi olmaktan bizleri de neslimizi de korusun kardeşlerim. Yahudilerin şeytanın oyuncağı haline gelmiş olmalarının bir diğer örneği de peygamberlere hakaret ve eziyetleridir. Onlar özellikle peygamberlere hakaret ve eziyet etmeye pek düşkün olan bir kavimdir Musa aleyhisselama bakın hayatında ne kadar eziyet ettiler onu Allah'ın kendisini beraat ettirdiği kötülük ve çirkinliklerle itham ettiler Yüce Allah Ümmeti Muhammed'i onlar gibi olmaktan ney ederek bakın ne diyor Ey müminler şu kimseler gibi olmayın ki onlar Musa'ya eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden beraat ettirdi. O Allah yanında ve cihidi gözde itibarlı bir kuldı. Ahzab 69. Bunu da sebebi kardeşlerim, Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste. Allah Resulü'nün sünnet ve sünah. İsrailoğulları çıplak olarak yıkanıyor ve bu sırada birbirlerinin avret yerlerini de görüyorlardı. Musa aleyhisselam ise tek başına yıkanıyordu. Bu sebeple İsrailoğulları vallahi Muhursa fıtık olduğu için bizim aramıza girmiyor, yıkanmak istemiyor diye söyler, iftira atarlardı. Yine bir gün Musa tek başına yıkanırken elbisesini de bir taşın üzerine koymuştu. Taş üzerindeki Musa'ya ait elbiselerle kaçmaya başladı. Musa da onun peşinden koşuyor ve ey taş elbisem elbisem diye bağırıyordu. İşte bu sırada İsrailoğulları Musa'nın avret yerini gördüler ve vallahi Musa'nın fıtıklık gibi bir kusuru yokmuş dediler. Bu sırada taş durdu, Musa da taşı tutup dövmeye başladı ve elbisesini aldı. Ebu Hureyre der ki Musa Aleyhisselam'ın darbelerinden taşın altı veya yedi yerinde iz kalmıştır. Yüce Allah'ın yukarıdaki ayeti onların böyle Musa'ya eziyet ettikleri gibi eziyet etmemek hakkında nazil olmuştur. Yine kardeşlerim Muhammed i̇bn Sirin'in nakline göre Ebu Hureyre ve Vesselam'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Musa çok hayalı çok örtünen bir zat idi o kadar ki onun cildinin hiçbir yerini gören olmazdı bu yüzden İsrailoğulları kendilerine eza ettiler onun bu derece örtünmesi mutlaka kendisinde bir eksiklik veya herhangi bir ayıp olduğu için dediler Yüce Allah onu bu hususta beraat ettirmek istedi bunu böyle naklettikten sonra İbn-i Sir'in yukarıdaki hadisi zikretmiştir Kardeşlerim onlar inat ve ısrarla peygamberleri Musa'ya eziyet ettiler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi bir zaman Musa kavmine Ey kavmim benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eza ediyorsunuz? Böyle söylediği halde saf beşte demek ki onlar Musa'nın Allah'ın kendilerine gönderdiği elçisi olduğunu bile bile ona eziyet ettiler bu onların bu husustaki ısrar ve inatlarını ortaya koymaktadır onlar Mesih İsa'ya da böyle eziyet ettiler bakın Rabbimiz Subhanuhu ve Teala kitabında Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık delillerle gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Evet işte onların kendi peygamberlerine ettikleri eza ve cefaların bazıları. Bunları birer örnek olarak burada zikrettik yoksa hepsini sıraya koyup anlatmış değiliz hatta onlar eza ve cefalarını daha da ileriye götürerek peygamberlerini katletmiştir bu anlatmaya iht ihtiyaç duyulamayacak kadar meşhur ve malum bulunmaktadır onlar bizim peygamberimize de gerek sözle ve gerek fiille pek çok eza ve cefada bulunmuşlar bu dahi tarihin kaydettiği ve çile gayet meşhur ve malum bulunmaktadır. Allah'ım onlar gibi olmaktan, onlar gibi yaşamaktan ve onların şerrinden bizlere koru.